kapı çalıyor. Elhamdülillah. İnşallah. Essalatu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şehadet hıtta. Eee Ba'dun la yuzbahu lillahi bi makan yuzbahu fihi liğayrillah. Muhammed ibn Abdülvehab rahimehullah teala bi babat diyor ki bu öyle bir bab ki Allah'tan başkasına kurban kesilen yerde Allah'a kurban kesilmez baba. Ala kulli hal kardeşlerim. Kitabu't Tevhid Muhammed bin Abdülvehab rahimehullahu tealanın telif ettiği, yazdığı bu kitap İslam alimlerinin en güzel yazdığı, en böyle önemli konuları cemet eden top, e, uluhiyet tevhidinde en güzel kitaplarından bir tanesi bu kitap. Dolayısıyla kişi bu kitaptaki konuları bildiği zaman Allah'ın izniyle uluhiyet tevhidindeki bütün konuları ve galibi genellikle bütün konuları bilmiş olur. Dolayısıyla kişi bu kitaba önem vermesi gerekir. Bu kitaptaki meseleleri öğrenmesi gerekir. Hatta bu kitaptaki her baptan, her konudan en azından bir delili ezberlemesi gerekir. Bunu gayret etmesi gerekir. Çünkü yarın bir gün birisiyle konuştuğun zaman, ona tevhidi anlattığın zaman veya şirki anlattığın zaman, o konu hakkında bir delil getirebilmen lazım dolayısıyla aslında biz yani şu an kitabı tevhidi okuyoruz güzel ama aslında metodumuz her baptan bir e, delili ezberletmem gerekir size ama biliyorum ki yapmayacaksınız çünkü görüyorsunuz iki kişi var, üç kişi var zaten Allah'ın Mustafa'nın onun için ben de fazla kendimi sıkmıyorum <gülüyor> Muhammed ibn Abdullah b.rahim Allahu Teala diyor ki, "ve Kulli Allah O mezhit dirarda hiçbir zaman kıyam etme, namaz kılma. Münafıklar bir mezhit yaptılar, o mezhitte müminleri sapıtmak için, müminleri dalalete sokmak için niyetiyle bir mescit yaptılar. Bunun üzerine allah Teala onların onların planlarını keşfetti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme orada durmasını, orada namaz kılmasını nehyetti. La tekun fihi ebedi. Orada asla kıyametme, namaz kılma. Dolayısıyla Allah'tan başkasına şirk koşulan yerde Allah'a şirk koşulan, daha doğrusu Allah'a şirk koşulan yerde senin de ibadet etmen caiz değildir. Aynı şekilde Allah'tan başkasına kurban kesilen yerde, senin de Allah için kurban kesmen caiz değildir. Allah için olsa dahi. Niye? Çünkü burada müşriklere benzeme vardır. Ve cahil halkı kandırma vardır. Sen orada Allah'a kurban kestiğin zaman cahil al belki diyecek ki bu Allah'tan başkasına kurban kesiyor diyeyim. Örnek verebilir misin? Yani günümüzde, yani. günümüzde örnek verildiği zaman Kur, kabillerde Allah'a kurban kessen dahi kabillerin oralarda kurban kesmek caiz değil. Niye? Çünkü kabillerin orada belki insan ee, sen kabire kurban kesiyorsun zanneder. Ve cahil halkı kandırmana sebep olur. Ee, bunu anladın da. Mesela şimdi bir e, şey, silah maddana, büyük maddana. Orada müşrikler çalışıyor. Müşrikler orada kurban kesiyor. Sen orada kesemiyor musun? Yani, o farklı bir şey mi? Acaba? Farklı bir şey. Çünkü buradaki kast edilen müşrikler Allah'tan başkasına ibadet ettikleri yer kilise gibi Putlarını, putlara kurban kestikleri yer gibi, kabirler gibi onlar ibadetlerini özellikle o mekanlarda yapıyorlar. Dolayısıyla senin de kendi ibadetini o mekanda yapman caiz değil. Allah'a yapsan dahi. Niye? Çünkü bir orada müşriklere benzeme konusu vardır. İslam dini Şirke götüren bütün yolları özellikle yani uzaktan olsun, yakından olsun tüm bu yolları kapatmaya çok gayret etmiştir. Bundan dolayı kabillerin orada namaz kılmayı, kabillere doğru namaz kılmayı, mescitleri kab kabillerin üzerine bina etmeyi, mescitlerin kabilleri süslemeyi, kişilerde aşırılığa gitmeyi, kişileri haddinden fazla övmeyi, güneş doğarken batarken tam tepede olduğu işte namaz kılmayı bütün bunları İslam dini yasaklamıştır niye çünkü burada e, müşriklere benzeme vardır zahiren müşriklere benzeme batinen benzemeye gittiğinden dolayı çünkü sen zahiren dış görünüş olarak müşriklere benzersen bu bir müddet sonra iç batini olarak da benzemeye gitecektir seni bu öyle olduğundan dolayı Allahu Teala İslam dini bütün bu yolları kapatmıştır dolayısıyla bakın Mekke, müşriklere benzemek caiz değil işte fasıklara facirlere benzemek caiz değil kadınlara benzemek caiz değil niye çünkü kadınlara benzediğin zaman onlar gibi giyindiğin zaman bu senin batının da iç, içten de kadınlara benzemeye yitecek. Facillerin elbisesini giydiğin zaman rapçilerin gibi veya şucuların buruncuların ne oluyor? Onlar gibi insan e, e, onlar gibi hareket yapmaya başlıyor artık. Bir repçinin elbisesini giydiği gören kişiye bak elbisesi repçi hareketi de repçi gibi oluyor. Çünkü bu allah Teala'nın bir hikmeti. Zahiren bir, şeye, bir kişiye benzersen o şey batını de benzemeye yol açar. Bundan dolayı İslam düğünü bütün bu yolları kapatmıştır. Bu yollardan bir tanesi de dediğimiz gibi Allah'tan başka ibadet edilen yerde sen de Allah'a ibadet etmen caiz değildir. Thabit İbn-i hadisinde adamın bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki ben buane denilen yerde kurban kesmek istiyorum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruyor diyor ki o buane denilen yerde ve sen put var mı buane denilen yerde kurban kesebilir miyim kesmek istiyorum diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de soruyor Diyor ki o buhan delinen yerde putlar e, müşriklerin putu var mıydı? Diyor yok. Diyor orada bir ayit yapıyorlar mıydı? Dönüp dolaşıp oraya geliyorlar mıydı? Diyor yok. Diyor o zaman e, adağını yerine getir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman adağını yerine getir diyor. Burada anlaşılan mesela eğer Mekke müşürü eğer o buhane delinen yerde Allah'tan başkasına ibadet edilseydi veya onların dönüp dolaşıp e, yeri haline gelseydi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kurban kesmeye izin vermeyecekti burada geçen ait kelimesi A'de ye'udu A'de bayram demek A'de bayram demek A'de isimlendirilmesinin sebebi ise Her senede Bir iki defa geldiğinden dolayı A'de dönmek demek Her zaman dönüp geldiğinden dolayı A'de isimlendirilmiştir bayram Ve A'de iki kısımdır Zaman olan A'd ve mekan olan A'de Mekan olan A'de ne gibi Arafat gibi Arafat her sene insanlar o, Arafat'ta toplanıyor. Veya Mina gibi. Her sene insanlar orada toplanıyor. Dönüp dolaşıyor. Bir de her sene geliyor. Zaman. Ee, mekan. Affen mekan. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada soruyor. Müşürklerin idi miydi? O Bugane nedenlenen yer. Yani dönüp dolaşılan her zaman geldikleri yer miydi? Dolayısıyla her zaman dönüp dolaşılan yer Her sene gelen veya her hafta Veya her ay Olan yere ait denilir Bayram yeri Kısacası Bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal, kabrini ait haline getirilmeyi yasakladı Yani her zaman dönüp Dolaşılan yer haline getirmeyi Yasakladı Dolayısıyla kişi Medine'de yaşıyorsa Veya Umriye gittiğiniz zaman Veya Medine'ye gittiğiniz zaman her gün dönüp dolaşılan dönüp peygamberin kabrini ziyaret etmek doğru değil sünnet de değil çünkü peygamber diyor ki benim kabrimi dönüp dolaşılan yer haline getirmeyin ancak bir şey meşru kılınmış o da seferden giderken veya seferden dönerken ziyaret ediyor bunun dışında öyle id yapılması bayram yeri yapılması doğru değil bir de zaman olan bayramlar var Zaman ne gibi işte anneler günü. Her sene dönüp dolaşıyor, geliyor. Bir vakte işte babalar günü. Her sene dönüp dolaşıyor, geliyor. Daha Mevlid günü. Her sene dönüp dolaşıyor. Rebiül Evvel'in 12. gününde geliyor zaman. O zamanı denk geliyor. Bunların hepsi id Ve İslam'da id, bayram kendi haddi zati zatı itibariyle haram kılınmıştır. Velev ki o günlerde ibadet etmesen dahi. Mesela doğum günü kutlamak. Doğum günü kutlamakta sen ibadet ediyor musun? İbadet etmiyorsun. Kutluyorsun. Seviniyorsun. Caiz mi? Caiz değil. Çünkü bayram yapmak, kutlamak kendi haddi, zaten, haddi itibariyle caiz değil. Bundan dolayı Enes İbni Malik'in hadisinde olduğu gibi Peygamber Medine'ye geldiğinde bakıyor ki insanlar iki günü var, o iki günü kutluyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar hadiste geçiyor Allah Resulü da yasaklıyor, diyor ki Allah sizi bu iki günden daha iki güne değiştirdi o günleri, kurban bayramı ve Ramazan bayramı dolayısıyla bayram kendi haddi zatı itibariyle kutlama kendi haddi zatı itibariyle, kutlama diyeyim daha iyi anlayın, kutlama caiz değil Dolayısıyla anneler günü, babalar günü, doğum günü, bilmem e, he sevgililer günü, bütün bunlar, bütün bunlar caiz olmayan şeyler. Çünkü Allah Resulü kutlamaları, bayramları yasaklamıştır. O levki o günlerde ibadet etmesen de, ha, ibadet etsen hem haram olmuş olur, hem de ne olmuş olur? Ziyadeten, izafet ona bir de bidat girmiş olur. İki tane haram, daha fazla haram olmuş olur. Mövlüt gibi. Mövlüt bir ayıt yapıyorsun, bayram yapıyorsun, o günü kutluyorsun bir. İkincisi de o günde ekstra, ekstra ibadet yapıyorsun, bir de bidat yapmış oluyorsun. Haram ile bidat yan yana gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu gibi şeylere dikkat edilmesi gerekir. Başka bir bab babum mineşir ki enneziru li gayrillah bu adak babı <gülüyor> adak <gülüyor> birkaç kısma ayrılır. Bir, da, bir sorum ona yani, Aslında ben bunu biliyorum ama kendi bir soru. Şimdi mesela bu doğum günü dedin ya mesela yani unutlamadan ziyadeke yok. Mesela Filistin. Ma kan je dat İşte kutlamak o işte. Onu kastediyorlar. Yani i̇şte. yani ama yani İşte kutlamak Filistin demek o işte. Velik olsun olsun. İlla dökmeye gerek yok. Yani o o dönüp dolaşılan o o şeyi hatırlatmak, hatırlamak kutlamak demektir. Hatırlarsın onda problem ama onu hatırlatmak e, insana e, tebrik etmek o kutlamak manasında. <gülüyor> Bu da nezir babı, adak babı. Adak ne demek? İnsanın kendisine faz, farz olmayan bir şeyi kendisine yüklemesi adak demektir. Ne gibi? Lillahi Allah için ben işte e, yürüyeceğim. <gülüyor> Lillahi aliyen emşi. Yani benim üzerime farz ki Allah'a benim üzerime farz ki Allah'a veya benim üzerime farz ki Allah'a yürüyeceğim. E, şunu yapacağım Allah için. Bu adak. Bu işim olursa bunu yapacağım. Allah'a burada adaka diyorum. Allah'a adaka diyorum ki kurban keseceğim. Allah'a adaka diyorum ki e, bir gün oruç tutacağım. Allah'a adaka diyorum ki e, bir gün mescide haramda kalacağım. Allah'a adaka diyorum ki itikaf edeceğim. Allah'a adaka diyorum ki buradan Türkiye'ye kadar yürüyeceğim. Bunların hepsi adaktır. Ve adağın birkaç kısmı vardır. Birinci kısım ada isimlendirmemesi. Ne gibi? Diyorum ki ben Allah için ada kadıyorum. Allah için ada kadıyorum. Ama isimlendirmiyor ne yapacağını. İsimlendirmiyor ne yapacağını. Bu durumda kişi ne yapması gerekir? Bu durumda yani ada adadı ama ancak ada isimlendirmedi ne yapması gerekir <gülüyor> kefaretu yemin yemin kefareti yapması gerekir bir kişi dedi ki ben Allah için ada kadıyorum dedi ancak isimlendirmedi oruç tutacağım kurban keseceğim şunu yapacağım bunu yapacağım diye isimlendirmedi ancak ada adadı ne yapması gerekir isimlendirmedi yapamaz çünkü isimlendirmedi o zaman kefareti yemin yapması gerek yani yeminin kefareti nedir bir kişi yemin etse, yeminini e, yerine getiremezse ne yapması gerekir? Bedel. Ha bedeli, işte o kefaret, o bedeli nedir? 10 kişiyi doyuracak ilk önce veya 10 kişiyi giydirecek veya köle azat edecek bunları yapamazsa 3 gün arka arkaya oruç tutacak bizim Türkler diyor ki işte yeminini yerine getiremezsen 3 gün oruç tutacaksın Doğru mu bu? Doğru değil. İlk önce ne yapman gerekir? 10 kişiyi doyurman veya giydirmen gerekir. Bunu yapamazsan oruç geliyor. Ama yapabilirsin mecbur bunu. Bunu yapman gerekir. Anlayabildiniz mi? Aslandan kasıt maddi mi? Ha maddi. Adamın hepsine ağır geliyor. O Yok maddi yapamazsın yani. 10 kişiyi doyurabilirsin veya giydirebilirsen onu yapman gerekir. Yapamadın. O zaman oruca geliyor. Tertiple yani. Yedireceksin ve giydireceksin yoksa veya Veya. <gülüyor> yani muhayyersin. İkisinden birisini seçersin. Tayyip. Dolayısıyla kişi adak adadığı zaman ancak isimlendirmediği zaman ne yapması gerekir? 10 kişiyi yedirmesi veya giydirmesi veya köle azat etmesi bunu yapamıyorsa üç gün arka arkaya oruç tutması gerekir bu bir birinci kısım ikinci adak ennezru lillecacah vel husume husumetten dolayı olan bazı adaklar ne gibi İşte adamın bir tanesiyle tartışıyorsun Karınla tartışıyorsun Diyorsun ki Eğer bunu yapmazsam işte Allah, Allah için adaka diyorum ki Kurban keseceğim Kendini ilzam etmek için Kendini mecbur kılmak için mesela. Eğer bunu yapmazsam Adaka diyorum ki Bir gün oruç tutacağım Eğer bunu yapmazsam Adaka diyorum ki işte Bütün gün evde kalacağım bu gibi Veya eğer bunu yaparsam Adaka diyorum ki kurban keseceğim Yapmamak için kendini şey diyorsun Anladınız mı? Diyorsun ki eğer bunu yaparsam Eğer sana hanımınla Tartıştım misal Diyorsun ki hanım Eğer bundan sonra sana gülersem Senin yüzüne gülersem Allah için kurban keseceğim Niye bunu dedin? K karının yüzüne gülmemek için Dedim misal ancak bir gün dayanamayan gülüyorsun. Ne yapman gerekir? <gülüyor> veya diyorsun ki, eğer sözüm doğru olmazsa, eğer sözüm de yalancı isem, birisiyle tartışıyorsun. Diyorsun, ki, eğer sözüm, eğer yalan söylüyorsam diyorsun, eğer yalan söylüyorsam Allah için işte adaka diyoruz Kurban keseceğim. Eğer yalan söylüyorsam, bunu dedim veya. <gülüyor> Dayı, az sonra peki bu durumda ne yapması gerekir kişi ya misal diyorsun ki eğer bunu yapmazsam bunu yapacağım eğer bunu yaparsam Allah için adaka diyeceğim eğer sözüm yalan ise Allah için benim adam var husumette olan genellikle şeyler bu durumda ne yap ne yap ya o şeyi yerine getirmen gerekir yani ee, o adanı, adadığın ada yerine getirebilirsin veyahutta da yemin, yemin e, kefareti bedelini ödersin muhayyersin seçebilirsin ikisinden birisini anlayabildiniz mi? ikisinden birisini seçersin misal derse eğer sözüm yalan ise veya birisine konuşuyorsun diyorsun ki sen yalan söylüyorsun o diyor yalan söylemiyor sen de diyorsun ki o zaman söyle bana eğer yalancı isen karşıdakini e, yalan sö söylediğini anlayabilmen için birçok metot var ne gibi buna bu ada söylettirmen de, şöyle demen dedirttirmen eğer yalan söylüyorsam işte ada kadıyorum ki 100 bin euro ödeyeceğim yalancı olduğunu anlıyorsun bundan daha şiddetlisi şunu dedirttebilirim eğer yalan söylüyorsan karım boş Anladın mı? O zaman Yani bunu derse bitti Diyemez onu hemen yalancı olduğu ortaya çıkar Bu durumda Bu adak durumunda e, Kişi ne yapabilir? İşte ya bedelini öder Veyahut da e, O ada yerine getirmesi gerekir Ne yapmış? Yani Bununla alakalı Mesela bir insan Eee Mesela şükür iş var değil mi? Mesela kendine yani e, şey yapmış disiplin yani disiplin yani, bir Her gün mecbur ya yani, mecbur der de yapıyor şu yani, şükür şeydesini. Yani bu bidatama göre yok hiç de yani, o, the problem. Yani. Bir insan her gün şükür secesi yapmaz diyor yani. Tamam. İlla İllahi hani, e, mesela ölenamazdan sonra diye de yani Allah şükür ediyorum bir nimetten dolayı. Bunda bir beys yok. Günlük abid zamanın denk bakıma. Kıvı mı? Yani Amdatay bu Amdatay şükür veriyor. Yani şükür etmek istiyorsa günlük şükre ediyor. Şükrün sebebi Allah Resulü beyan etmiş. Yani bir nimetten dolayı. E nimet olmadan kişi şükür ederse yani her zaman şu nimeti vardır. Nimet olmadan şükrederse bir data girmiş olur. Ne gibi? İnsan hapşuruyor, şükre diyor, misal. İşte bir şey yapıyor şükre diyor. Bir nimetten dolayı şükür secdesi vardır. Ya mesela nimet yani, e... huzont olduğundan dolayı ya şükür yani elinde şükreder. Her gün elinde şükreder. Yani ahyı şön yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eee bu şükür secdesini yapmasının sebebi kendisine gelen bir sevinçli haberden dolayı yapıyordu genellikle. Bir haber ge mesela peygambere haber geliyor Yemen'deki insanlar Müslüman olduğuna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şükür secdesi yapıyor. Bir güzel haber geldiğinde peygamber bunu yapıyordu. Yoksa durup, durup dururken yapmıyordu peygamber bunu. Dolayısıyla eee bidate girmiş olur güzel haber geldiği zaman seni sevindiren bir haber geldiği zaman veya bir işin olduğu zaman o zaman yaparsın. Bunun dışında yapmazsın. Sünnet olan bu. Üçüncü adak ise mübah bir şeye e, adak adamak. Misal diyorsun ki ben Allah için adak diyorum ki e, yemek yiyeceğim. Mübah. Yemek yemek mübah. Allah için adak adıyorum ki Türkiye'ye gideceğim. Mübah. Veya şuraya gideceğim. Mübah. Bu kişi bu adanı yerine getirmesi mi gerekir? getirmem Yerine getirebilir de. Yani gitmesi veyahut da bunun bedelini öder. Kefaret yemin. Dediğimiz gibi on fakir doyurur veya giydirir veya e, bunları yapamazsa 3 gün oruç tutar. Nasıl yani? Nasıl? Ben şimdi bir ben Türkiye'ye gidiyorum. Gitmedim. Hı. Adak için? adak. Adak diyorum. Dördüncü mesela mekruh bir şeye adak adamak. Ne gibi kişi diyor ki adak diyorum ki karımı boşayacağım. Kadını boşamak mekruh asıl olan. Hacet bulunursa boşarsın. O zaman bunda muhayyersin yani ister kefaretini ödersin isterse ee, boşarsın. Beşinci mesele ise haram bir şeye adak adamak. Ne gibi? Şöyle gibi adak adıyorum ki içki içeceğim. Böyle bir adak adamak. Bu kişi bu adağını yerine getirmesi caiz değil. Ne yapması gerekir onun yerine? Ee, kefaretini olan doğ görüşe göre kefaretini öder. Yani on fakire doyurur veya giydirir veya köle azat eder. Bunu yapamazsa üç gün oruç tutar. Başka bir kısım ise itaat olan adaklar itaat olan Allah'a e, yaklaşmak için yapılan adaklar. İtaatten. Bunlar da iki kısımdır. Mutlak olan ee, e, nezir adak Ne gibi Diyorsun ki Allah için oruç tutacağım Şu olursa bu olursa demeden İşte şunu Şu işim olursa Allah için oruç tutacağım demeden Diyorsun ki mutlak olarak Allah için ben e, Oruç tutacağım Bunu yerine getirmen farzdır Efendim tüm? Yani burada muhayyerlik yok işte bedel yok Muhakkak yerine getirmen lazım muhakkak yerine getirmen lazım ikinci kısım ise bir mücazat şu olursa bunu yapacağım işte imtihanı geçersem Allah için oruç tutacağım bir gün işte çocuğum olursa Allah için adak diyorsun Allah için kurban keseceğim bu adakta mekruh olan bir adak bunu da yerine getirmen mekruh olmasına rağmen bunu yerine getirmen e, farzdır. Diğer kısımlarda dedim kefaret ile bedel ile yerine getirebilirsin dedim. Deminki zikir. Ama bu itaat, Allah'a itaat konusundaki adaklarda ise e, mecbur yerine getirmen lazım. Mecbur e, yerine getirmen lazım. Kısacası adan e, kısımları bu kadardı Adak adamak ibadettir. Nereden biliyoruz ibadet olduğunu? Çünkü Allah-u Teala diyor e, adanı adak adamak değil de adanı yerine getirmek ibadettir daha doğrusu ada yerine getirmek ibadettir. Adak ibadettir yani. Nereden biliyoruz ibadet olduğunu? Çünkü Allah diyor ki yufune binledir. Onlar ki adaklardan yerine getirirler. Yani müminleri övüyor allah Teala. O müminler ki adaklarını yerine getir. Allah onları övdüğüne göre onlardan hoşnut oluyor. Bu fiilden bu amelden hoşnut oluyor. Adan yerine gel gelmesinden hoşnut oluyor. Allah neye hoşnut olur? İbadete hoşnut olur. Değil mi? Bu bir kayda. Dolayısıyla adak ibadettir. Ve ibadet ancak Allah'ın hakkıdır. Dolayısıyla Allah'tan başkasına adak adandığı zaman kişi ne yapmış olur? Ee, dinden çıkmış olur. Başka ayette Allahu Teala diyor ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذِرٍ فَإِنَّ اللّٰهِ يَعْلَمُهُ Nafaka verdiğiniz zaman veya adaq adadığınız zaman şüphesiz ki Allahu Teala bunları biliyor. Nafaka verdiğiniz zaman veya ada adadığınız zaman şüphesiz ki Allahu Teala bunları biliyor. Bu ayette <gülüyor> adan ibadet olduğunu Allahu Teala bize beyan ediyor. Peki nasıl anlıyoruz adan, iba, iba, adan ibadet olduğunu? Birincisi ada <gülüyor> nafaka ile birleştiriyor. Yani nafaka verdiğiniz zaman ve ada adadığınız zaman Allah bunu biliyor. Nafaka ibadettir. Dolayısıyla adak da da ibadettir. Fina <gülüyor> Allah Allah bunu biliyor. Yani bildiğine göre ne demek istiyor? Nafaka verdiği zaman ada adadığınız zaman Allah bunu biliyor ve bunun mükafatını veriyor. Yani sen şu, şöyle bir şey dediğin zaman sen nafaka verirsen sadaka verirsen Allah onu bilir dediğim zaman ne kastediyorum? Yani Allah onu bilir ve mükafatını verir. Onu kastediyorum. Değil mi? Dolayısıyla burada diyor ki Allahu Teala nafaka verdiğiniz zaman ve e, sadaka verdiğiniz zaman ve adak adadığınız zaman Allah onu bilir yani bilir ve mükafatını verir. Dolayısıyla nafaka ve sadaka adak nedir? İbadettir. Dolayısıyla bu ibadeti Allah'tan başkasına yaptığınız zaman şirke girmiş olursunuz. Bu zamanda da maalesef birçok insan ada Allah'tan başkasına yapmaktadır. Kabire gelir der ki Ey fulan veli çocuğum olursa senin için oruç tutacağım, çocuğum olursa senin için fakirlere doyuracağım çocuğum olursa senin için e, itikaf edeceğim, bütün bunlar ada Allah'tan başkasına yapmaktır veya türbeye gelip ey veli imtihanı geçersem senin için cami yaptıracağım bakın imtihanı geçersem senin için cami yaptıracağım, burada ada kime yapmıştır, yapmıştır? Allah'tan başkasına yapmıştır. Çünkü o şeyin hasıl olmasını o veliden bekliyor. O şeyin e, vuku bulmasını veliden bekliyor. Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men nezere en yutiyallaha fel yutiyahu Kim Allah'a itaat etmek için ada kadarsa Allah'a itaat etsin. Burada adan ibadet olduğunu anlıyoruz. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Allah'a itaat etmek için ada kadarsa فليطعو, adağını yerine getirsin. Emir ediyor. O adağını yerine getirsin. Emir ise ne, ne ne olduğunu anlıyoruz. Emrettiğine göre ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ibadeti Allah'tan başkasına yapmak yapmak şirktir. Başka bir bab var burada. Babun mineşşirki el isti'adetü bi gayri illahi Allah'tan başkasından sığınmak babı şirktir. Allah'tan başkasına sığınmak şirklerdendir babı. <gülüyor> sığınma istiâde dediğimiz âde yaûzu âûzen ve iyâzen sığınmak demek. Ve ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde de ancak Allah'a sığınılır. Kişinin gücü yetmediği şeyde kişiye sığındığı zaman burada şirke girilmiş olur. Bundan dolayı Allahü Teala diyor ki insanlardan bazı e, insanlardan bazı erkekler vardı ki cinlerden bazılarına sığınıyordu. Fazaduhum rahaqa. Bundan dolayı da o cinler onların korkusunu arttırdı. İbn Abbas radıyallahu teala anhu bu ayet hakkında diyor ki Diyor ki cahiliye döneminde insanlar bir vadiye bir çöl'e gittiklerinde, bir yerde konaklar konaklandıklarında şöyle diyorlardı. A'udu e billahi min syyidha al wadi ve yani şöyle diyorlardı. A'udu e b syyidha al wadi min sufahai qomhim. Bu vadinin, bu yerin syyidine ve bu vadinin bu yerin seyyidine liderlerine sığınırım. Kimin? Kimden? Bu vadideki şerli insanlar, şerlilerden, şerli cinlerden. Yani o vadideki vadinin seyidi olan cin cinlere sığınıyorlardı. Diğer şerli cinlere karşı Yani Allah'tan başkasına sığınıyorlardı. Bundan dolayı Allahü Teala diyor ki فَزَادُوْهُمْ <gülüyor> رَحَقَلْ Cinler bakıyor. Bu insanlar kendilerine sığınıyor. فَزَادُوْهُمْ <gülüyor> رَحَقَلْ Onlar da onların korkusunu artırıyor. Cinler de onların korkusunu artırıyor. Bakıyor ki bu insanlar bizden korkuyor. Bize sığınıyorlar. Dolayısıyla onların korkusunu artırıyordu. Bu birinci görüş. Başka bir görüş var. O da şöyle ve zaddohem insanlar cinlerin tuğyanını aşırılığını artırıyorlardı. Baktı ki insanlar cinlere sığınıyor. Bundan dolayı cinler kibirlenip insanlar o cinlerin kibirlerini artırıyor. Aşırılığını artırıyor. Bu da başka bir görüş. Ana hal burada İstiğade Allah'tan başka kişi ancak Allah'ın gücü yettiği şeyde Allah'tan başkasına sığınmanın şirk olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Sığınmak iki kısımdır kardeşler. Birincisi ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde sığınmaktır. Bu da ancak Allahu Teala'ya hastır. Allah'tan başkasına yaptığın zaman şirk'e girmiş olursun. Ne gibi? İşte <gülüyor> en şeyhim cehennemin şerrinden sana sığınırım demesi gibi. Cehennemden sana sığınırım. Cehennemden beni kurtar. Bütün bunlar ancak Allahü Teala'nın gücü yettiği şeylerdir. Allah'tan başkasına yapıldığı zaman şirke girmiş olur. Bu gibi şeyler ancak Allah'ın hakkıdır. Veya yanında olmayan bir kişiye işte Türkiye'de diyorsun ki işte bu yılanın şerrinden sana sığınırım. İşte bundan beni kurtar. Sana sığınıyorum. Yanında fakat gücü yetmiyor misal. Gücü yetmiyor. Yağmurun şerrinden sana sığınırım misal. Adam yağmuru durdurmasına gücü yetmez. Ama şeyhine sığırıyorum misal yanında. Bütün bunlar ancak Allahü Teala'nın Allah-u Teala'nın yapabileceği şeydir. Dolayısıyla Allah'tan başkasına yapıldığı zaman şirk olmuş olur. İkinci sığınma ise kişinin gücü yetebileceği şeyde sığınması caizdir. Ne gibi? İşte <gülüyor> Yanımda olan bir kişiye diyorsun ki şu yılanı benden uzak tut. Ona sığınıyorsun. Senin gücün yetiyor. Sana sığınıyorum işte. Bu adamı benden uzak tut. Sana sığınıyorum. Bu adamı sen engelle. Bundan da bir beyz yoktu çünkü <gülüyor> mahzumiye denilen kadın, mahzumiye kabilesine mensup olan, mahzum kabilesine mensup olan kadın hırsızlık yaptığında. Ummu Seleme'ye sığınıyor. Ummu Seleme'ye sığınıyor. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmiyor ve kadının elini elini kesiyor. Yine <gülüyor> Safiye radıyallahu teala anha Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak gönderiyor. İçinde yemek var. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu teala anha tabağı kırıyor kıskanlı kıskanlığından dolayı ve kız peygamberi kızdırıyor. Pe sonra peygamberin kızdığını görünce diyor ki Ayşe radıyallahu teala anha "Eûzu bi Rasûlillâhi en yel'aneni." Allah Resulüne sığın, bana e, e, lanet etmesinden Allah Resulüne sığınıyorum. Allah Resulü bana lanet etmesinden Allah Resulüne sığınıyorum bana lanet etme sana sığınıyorum Allah Resulü'nün gücü yettiği bir şey lanet etmemek dolayısıyla Allah Resulü'ne sığınıyor dolayısıyla e, e, burada gücü yettiğinden dolayı sığınma kelimesini e, kullanması e, caizdir ancak nam bunun söylemesi yani aslında şunu anlayabiliyoruz. Hani sahibinin akidede ne kadar yani sağlam olduğunu çünkü bu söz yani çok böyle şey gibi gözüküyor ama yani akidede çok önder olduklarını ne? görebiliyoruz. Yani. Ne? Ne? Hal, kişinin gücü yettiği şeyde başka kişiye sığınması o kişinin gücü yetiyorsa buna Bunda bir beysi yok. Ancak şöyledir: "Amdu billahi, amdu bi sana sığınırım" der ve önce Allah'a sonra sana sığınırım der. Ancak şunu diyemez, buna dikkat edin: "Allah'a ve sana sığınırım". Yani burada lafızda Allah ile o kişiyi bir tutmuş olduğundan dolayı bu caiz değildir. Allah'ın ve senin dediğin olur demesi gibi. Caiz değil. Çünkü lafızlarda Allah ile başkasını bir tutmak küçük şırttır. Ne gibi? Allah'a ve sana sığınırım. Allah'a ve sana itimat ederim. Allah'a ve sana havale ederim. Allah'a ve Allah'a ve Allah, ve, Allah ve senin dediğin olur. Bütün bunlar caiz olmayan şeylerdir. Fehmtum? Nasıl diyeceksin? Allah'a sonra sana sığın. Sonra kelimesini kullanman gerekir. Veya gücü yetiyorsa dersin ki sana sığınırım sadece. Efendim tüm? Bunun dışında Allah ile başka bir kişinin lafızda bir tutmak caiz değildir. Burada duralım. İnşallah haftaya devam ederiz.